Nuh Suresi, Mekke'de inmiştir, 28 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, biz Nuh'u kendi milletine peygamber olarak gönderip, gayet acı bir azap başlarına gelip çatmadan önce halkını uyar dedik. O da, ey benim milletim, ben size gönderilen kesin bir uyarıcıyım. Şöyle ki, yalnız Allah'a ibadet edin, ona karşı gelmekten sakının.